Rahman Rahim. Değerli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir ilmihal programıyla karşınızdayız. Bundan önceki bölümlerimizde namazla ilgili namazın farzları, sünnetleri, vacipleri, namaza aykırı haller, yani mekruhları, namazı bozan hususlar bunları açıklamaya çalışmış. Daha sonradan cemaatle namaz konusuna başlamıştık. Tabii bu bağlamda cemaatle namazın öneminden bahsettik. Bununla ilgili delillerden Hz. Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerinden söz etmiştik. Cemaatle namaz için gerekli olan bazı hususları açıklamaya çalışmıştık. İşte kaç kişiyle namaz kılınabilir, saf düzeni nasıl olacaktır, ezan, kamet ve bunlarla ilgili hükümler bir önceki bölümümüzde ele aldığımız hususlardır. Yine, bu cemaatle namazla ilgili önemli bir konuyla bu bölümümüzde devam etmeye çalışacağız. Bu da imamlık konusudur değerli izleyenler. Çünkü cemaatle namaz olabilmesi için imamlık konusu en merkezi yeri işgal yeri teşkil ediyor. Tabi imamlık önderlik anlamına geliyor değil mi sözlük anlamı itibariyle. Yani bir, bir şeye önderlik etmek. Öndere de imam adı verilir. Hatta böyle e, devlet başkanlarına da imam denir. Yani e, devlet başkanlığı yani kamu yöneticiliği yapmaya da imameti kübra yani büyük imamlık adı verilir. Çünkü namazda da yani bir tür bir önderlik yapıp herkesin önüne geçip onlara e, namaz kılma konusunda idareci bir yönetici gibi davranıldığı için e, onlara da namaz kılan kişilere de ...imam adı verilmiştir. İmamlık çok önemli bir görev değerli izleyenler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...baştan beri yani cemaatle namaz kıldığı andan itibaren... ...vefatına kadar hiç ara vermeden imamlık yapmıştır. Hatta hastalığı dönemlerinde bile... ...yani çok zaruri durumlarda yerine bir başkasını gönderse de... ...yani ayakta duramadığı durumlarda bile... ...bu imamlığa devam etmiştir. Ve imamlığın çok önemli olduğunu da ifade etmiştir. O yüzden dinimizde imamlık en faziletli görevlerden bir tanesini teşkil ediyor. Tabi imamda bulması gereken bazı özellikler var değerli izleyenler. Her şeyden önce imamın tabi kıraat yapacağı için... Ve diğer namazla ilgili rükünleri şartları yerine getireceği için onun belli bir özellikte bulunması gerekiyor. Normal namaz kılmak için gerekli şartların dışında imamlarda bulunması gereken ilave bazı şartlar da vardır. Her şeyden önce Müslüman olması gerekir. Müslüman olmayan birisinin zaten namaz kılması söz konusu olmaz. Akıllı olması gerekir. Akli e, dengesinde herhangi bir problem e, olanların ya da akıl zayıflığı olanların imamlık yapması caiz değildir. Peki, büluğa ermesi şart mıdır? Yani ergen olması şart mıdır? Bu konuda mezhepler arasında bazı görüş ayrılıkları var değerli izleyenler. Ama Hanefi mezhebinde imamlık normal şekilde farz namazlarda imamlık yapmak için imamın aynı şekilde büluğa ermiş olması yani ergen olması da şarttır. Hani sadece hani teravih namazı gibi bazı nafilelerde temiz çağındaki çocukların imamlık yapıp yapmayacağı e, tartışmalıdır. E, bazıları yani Hanefi mezhebinde bile olsa e, bu şekilde çocukların e, yani kendilerinden daha büyüklere imamlık yapabileceği yani yaklaşık 10 yaşındaki çocukların e, tabii ki temiz çağı 7 yaşında oluyor ama ya ...biraz daha büyük çocukların teravih namazı gibi bazı namazları kıldırabileceği söylenmiştir. Evet, imamın bir de erkek olması gerekir. Ee, bayanların e, imamlık yap, erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Ama kendileri kadın bir cemaat e, yaparak orada imamlık yapabilir mi, yapamaz mı? Bu da tartışmalıdır. Yapabilir e, de, de, denmiştir. Erkeklere yapamaz... Kadınlar kendi aralarında cemaat olursa bir tanesi imamlık yapabilir denilmiştir. Ama burada bir incelik söylerler. Kadınlar böyle cemaat halinde namaz kılarlarsa imamın öne çıkmaması lazım. Yani aynı safta bulunması gerekir diye de bunu ayrıca ilave ederler. Aynı şekilde yani Hanefilere göre şöyle bir incelik var İmamda bir özür halinin bulunmaması gerekir. Daha doğrusu şöyle. Özürlü olan birisinin özürlü olmayanlara imamlık yapması caiz görülmemiştir. Hani özürlü daha önce anlatmıştık. Mesela işte sürekli burnu kanayan ya da bedeninden bir kan ya da cerrahat akan kişiler özürlü kabul ediliyordu ve bunların her namaz vaktinde müstakil olarak ayrı abdest almaları gerekiyordu. İşte bu şekilde özrü olan bir kişi özrü olmayan kişilere imamlık yapamaz. Ama kendi aralarında aynı özrü taşıyan kişiler birbirlerine imamlık yapabilirler. Farklı özürler varsa onlar da yine Hanefi mezhebine göre birbirlerine imam ya da cemaat olamazlar. Yani bu inceliği de burada dikkate almamız gerekir. İmamın imamlık yapabilmesi için Aynı şekilde Kur'an'dan kıraat yapabilecek e, ölçüde ezberinin bulunmuş olması gerekir. Yani bunları yerine getiremeyecek düzeyde birisinin imamlık yapması uygun değildir. Hatta namazı bozmayacak ölçüde de okuyuş hataları yapmayacak birisinin e, imam olması gerekir. Evet, imamla ilgili bu şartları, bu e, durumları, bu hususiyetleri belirttikten sonra imama uymakla ilgili bazı incelikleri de burada yine sizlerle paylaşmakta fayda vardır. İmama iktida diye bir kavramımız var bizim değerli izleyenler. İmama uymak. Çünkü imamlık tek başına olacak bir şey değildir. İmam namazı kıldırandır ama ona uyan kişilerin de bulunması gerekir ki, yani bir cemaatin ona uyan bir cemaatin de bulunması gerekir ki, cemaatle namaz, imamlık tam olmuş olsun. Peki, Cemaatin imama uymuş sayılabilmesi için ne yapması gerekir? Ona iktida etmesi gerekir. İktidar eden kişiye de muktedi adını veriyoruz. Şimdi iktidanın sahi olabilmesi için imama uyan kişinin cemaate uyduğuna yani aynı imama uyduğuna dair niyet etmesi gerekir. Hem namaza niyet etmesi gerekir bu kişinin muktediğinin hem de imama uyduğuna niyet etmesi gerekir. Aynı şekilde imama uyan kişinin, daha önceki bölümlerde de söylemiştik, imamın e, gerisinde bulunması gerekir, yani belli bir miktar gerisinde bulunması gerekir. Aynı hizada olursa ya da imamın önüne geçerse böyle bir iktida sahih e, olmaz. Bir başka şey, e, namaz kılınan e, yerin yani mekanın e, imamla cemaatin ortak bir mekan olması gerekir. Yani mekan birliğinin bulunmuş olması gerekir. Yani bu şu anlama geliyor e, değerli izleyenler. Bir defa prensip olarak imama uyan kişinin ya da cemaatin kişilerin imamın hareketlerini namazdaki intikallerini takip ediyor olması gerekir. Eğer imamı göremiyorsam yahut da seslen onun e, rükünler arasındaki yani namazın e, farklı kısımları arasındaki intikallerini, hareketlerini izleyemiyorsa, onları takip edemiyorsa, bu şekilde iktidar sahi olmaz. Bu da ister istemez mekan birliğini e, gündeme getirmektedir. Mekan birliği deyince neyi kastediyoruz? İmamla imama uyanlar arasında bir yolun, yani büyük bir yolun geçmemesi gerekir ya da bir akarsuyun geçmemesi gerekir. Büyük bir yol deyince, yani şey seyir halinde en azından bir araba geçecek kadar bir yolun bulunmaması gerekir. Seyir halinde diyoruz. Seyir halinde değilse tabii ki o mekan birliği vardır. Ya da hani derler ki bizim klasik eserlerimizde bir kayık geçecek derecede bir işte kanalın ya da bir akarsuyun bulunmaması gerekir. Eğer bu şekilde arada yol ya da su akarsu bulunursa bu şekilde imama uymak caiz değildir derler. Aynı şekilde e, eğer Farklı katlarda bulunuyorsa, yani diyelim ki e, imam üst katta, cemaat alt katta bulunuyorsa bu şekilde iktidar sahiptir. Hatta yani bir mescidin, farklı bir caminin müşteminatı diyeceğimiz, onun avlusu ya da bir, e, farklı üniteleri, buralarda da e, namaz e, namaza uymak, imama uymak caizdir ama eğer, bir hoparlörle ya da mikrofonla ya da ses cihazıyla namazın hareketlerini takip etme imkanı varsa ancak bu caizdir. Yoksa yani bu şekilde intikalleri takip edemiyorsa bu şekilde imama uymak caiz görülmemiştir. Yine belki güncelliği olan bir şeye de değinmek gerekir. O da şudur, bu şekilde mekan birliği olmadan televizyondaki bir imama, ya da radyo yoluyla başka yollarla mekan birliği olmaksızın bu şekilde bir imama uymak caiz midir? Hayır caiz değildir. Az önce anlattığım şartları yerine gelmemişse uzaktan yani bir mekan birliği olmadan bu şekilde bir imama uyarak namaz kılmak caiz değildir. Bu şekilde imamete e, yani imam, imama uymaya, cemaate katılmaya e, yarayan bir takım bu şekilde ilkelerden söz ettikten sonra Imama uyan kişinin muktediğinin bazı durumlarından da kısaca bahsetmek gerekir. İmama uyan kişi, değerli izleyenler, üç durumda bulunmuş olabilir. Ne olabilir? Daha baştan itibaren imamla beraber namaza başlamış olabilir. Sonuna kadar da ara vermeden imamla beraber namazını tamamlamış olur ki genellikle böyle olur. Yani bir e, cemaatta namaz bu şekilde icra edilir. Bu şekilde... İmamla bütün rekatları, namazın bütün rekatlarını beraber kılan ve beraber bitiren kişiye müdrik adı verilir. Müdrik yani idrak eden, tamamını kuşatan, tamamını beraber kılan demektir. Peki bir insanın müdrik sayılabilmesi için namaza en azından nerede başlamış olması gerekir? Rükuda bir namazın rükusunda namaza yetişmiş olması gerekir. Ya da rükudan önce, Yani zaten iftita tekbiriyle beraber başlamışsa, o onunla beraber bitirmiş olur ve bu şekilde müdrik olur. Ama iftita tekbirinde başlamamış bile olsa, en az rükuda namaza yetişmişse hemen tekbirini alır. Rükuyu beraber imamla yapmışsa o rekatı e, kılmış, imamla kılmış sayılır. Onu iade etmesi gerekmez. Ama rükudan sonra bir e, namaza e, yetişmişse bir kişi e, o e, kaçırdığı rekatları tekrar etmiş olması gerekir. İşte bu şekilde... Ee, bu şekilde namazla beraber, e, namaza başlayam, imamla beraber namaza başlayamayan, namazın başından bazı rekatlarını kaçıran kişiye de mesbuk adı verilir. Mesbuk demek namaz kendisinden kaçmış olan anlamına geliyor. Bunlara mesbuk adı verilir. Mesbuk demek şu demek, imamla beraber namazın bazı kısımlarını kılmadıkları için imamla e, selam verdikten sonra kalkıp, o imamla beraber kılamadığı rekatlarını tek başına tamamlayacak anlamına gelir. Tabii mesbukla ilgili bu namazı nasıl tamamlayacağına dair bazı ayrıntılar var. Onları zikredeceğiz. Ama isterseniz kısaca imama uyan kişinin üçüncü halini de zikredelim. Ondan sonra mesbukla ilgili hükümlere tekrar döneriz. İmamla ilgili bir durum da şudur. Baştan imamla beraber başlamış olur bir kişi. Fakat bir özür meydana gelmiş olabilir. Abdesti bozulmuş olabilir. Yahut da bir hastalık ve benzeri başka bir durum meydana gelmiş olabilir. Başta imamla başladığı halde imamla beraber bitirme imkanı bulamamış olabilir. Bu kişiye de biz lahik adını veriyoruz. Ee, fıkıh eserlerimizde. Yani namazı baştan beraber bulunup sonunu kaçıran kişidir. Fıkıh eserlerimizde Lahik kişinin bu şekilde gidip yani hızlı bir şekilde işte abdestini alıp tekrar konuşmadan, dünya kelamında bulunmadan tekrar imama yetişebilirse kaldığı yerden devam etmesi, yetişemezse de sanki cemaatle kılıyormuş gibi e, cemaat e, o şekilde namazı kılması öğütlenir. Ama genellikle bu lahikle ilgili hükümleri herkes kavrayamayacağı için, bu konularda yanlış yapma riski çok yüksek olduğu için yine bizim ilmihal eserlerimizde denilir ki namazı yeniden baştan kılması daha uygundur. Eğer baştan imama yetişip de bir şekilde namazdan ayrılmak durumunda kalırsa bir kişi, lahik durumunda kalırsa e, abdestini alıp o özür geçtikten sonra namazını daha baştan itibaren e, tekrar kılmasında fayda vardır denilir. Şimdi bu şekilde... İmamın bu üç halini zikrettikten sonra yani müdrik, lahik ve mesbuk, mesbukla ilgili biraz daha ayrıntılı bir hükümlere girebiliriz. Bu, e, bu konu çok fazla e, cemaatin başına gelmektedir. E, çünkü insanımızın çoğu e, namaza işte camiye geldiğinde, Namazın bir kısmına imamla yetişebiliyor, bir kısmını da kaçırmış olabiliyor. Yani bu durumlarda ne yapacağımız konusu çok fazla sorulan bir e, sorudur. O yüzden e, bir iki e, şey üzerinden, durum, farklı durum üzerinden e, bu konuda da bazı açıklamalar yapmakta yarar e, vardır. Dedik ki e, prensip olarak namaza imamla beraber başlayamayan, namazın başından bazı rekatları kaçıran kişi... ...namazla beraber diğer kalanları tamamlayacaktır. Namazla beraber son oturuşta oturacaktır. İmam e, selam verince de kalkıp kaldığı yerleri tek başına kılıyormuş gibi... ...daha sanki bu namazı daha baştan tek başına kılıyormuş gibi... E, ile ve diğer rükümleriyle beraber yerine getirmesi gerekir. Mümkün mertebe e, imamla beraber son oturuşu yapması gerekir. Ama son oturuşta sadece ettehiyyatü okuyup e, namazın selamını beklemesi gerekir. Ama bazı durumlarda selamını beklemeden de kalk kalkabilir. Nedir bu bazı durumlar? E, mesela vaktin çıkma endişesi olabilir. İşte abdesti çok sıkışıktır. E, abdest alamayacak e, durumda e, olabilir. Mest üzerine mesin süresi geçecek olabilir. Bu durumda hani hızlıca e, kalmış olduğu namazları e, geçirmiş olduğu rekatları kılmak isteyebilir ve o zaman imamın selamını beklemesine e, gerek yoktur. Kalkar peki nasıl kılacaktır? Eğer iki rekatlı bir namazsa mesela sabah namazında bu durum söz konusu ise bir rekatını imamla beraber kılmış bir rekatını ise kaçırmışsa sanki namaza yeni başlıyormuş gibi su sü, e, e, sübhaneke e, okuyacaktır. E, ondan sonra evuzu besmele çekecektir. Fatiha'ya okuyacak ve bir namaz e, sure yani bir sure ekleyerek e, rüku ve secdesini yapacak ve sonra oturup e, son oturuş gibi Ettehiyatü'yü okuyacak, salli, barik ve diğer e, dualarla beraber namazını tamamlayacaktır. Eğer üç rekatlı bir namaz kılıyorsa ki mesela akşam namazı söz konusu olabilir. Diyelim ki akşam namazının son rekatında yetişti. E, dolayısıyla iki rekatı kaçırmış e, oluyor. Bu durumda ne yapacak? Yine imam selam verdikten sonra kalkacak. Sanki namaza yeni başlıyormuş gibi sübhaneke ile Eûzü e, Besmele e, çekecek, Fatiha'ya okuyacak, ilave bir sure ya da ayetlerini okuyacak, ondan sonra otur, oturacaktır. Yani rüku ve secdesini yapıp oturacaktır. Bu oturması ilk oturuş yerine geçecektir. Daha sonra kalkacak, daha sonra kalkacak, bakın bir rekatı daha var, bir rekatı kılmış oldu eksik kalan. Daha sonra kalkacak, bir rekat daha kılacak, bu rekata tabii e, Fatiha'yı Besmele, Fatiha'yı e, damm Sure ile kılacak Sonra oturacak, son oturuşu tekrar yapacak, yani e, ette hayatı okuyacak, salli barik ve diğerlerle selam vererek namazdan çıkacaktır. Dört rekatlı namazlarda da benzer durumlar e, söz konusudur. E, yani prensip mes şudur, e, kaçırdığı rekatları tıpkı e, tek başına namaz kılıyor gibi kılacaktır ama oturuşlarda eksiklikler varsa onları da yerine e, getirecektir. Bu şekilde mesbuk olan namazlarını tamamlayarak cemaat sevabını almış olacaktır. Evet, imama uyan kişinin hallerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Yani e, e, müdrik e, dedik, e, mesbuk dedik, lahik dedik. Bazı e, yine bu e, imama uyma ile ilgili bazı durumlarımız var. Nedir bunlar? Bir kişi camiye geldi, camiye girdi. Ezan da e, okunmuştu. Fakat kimse yok orada. Yani biraz bekledi filan ama vakti de yok. Tek başına namazı kılmış olsa. Daha sonra henüz camiden çıkmadan önce orada bir cemaatin namaz, namazla o e, farzı kılmaya başladığını görmüş olsa nasıl davranacaktır? Eğer vakti yoksa çıkabilir. Çünkü kendisi farzı kılmıştır. Eğer vakti varsa, e, eğer o anda kılınan namaz... Öğle namazı yahut da yatsı namazı ise cemaate uyabilir cemaat sevabı almak için. Kendisi farzı kılmış bile olsa cemaat olarak namazını kılabilir ama kendisi açısından bu nafile namaz sayılacaktır. Çünkü farzı daha önce kılmıştır. Ama kılıdan namaz sabah namazı yahut da akşam namazı ise ya da ikindi namazı ise tekrar oradaki cemaate uyamaz. Neden uyamaz? Çünkü sabah namazından sonra... Ve ikindi namazından sonra nafile namaz kılınamaz. Akşam namazından sonra da kılacağı namaz nafile sayılacağı için, üç rekatlı nafile de olmadığı için dolayısıyla bu şekilde namaz kılması da uygun değildir. Peki diyelim ki kendisi farz namazı kılıyor, daha henüz tamamlamamış, bitirmemiş. O sırada da o camide ya da mescitte, aynı namazın cemaatte kılınmaya başladığını gördü. Ne yapacaktır? İşte bu durumda da bazı seçenekler var. Eğer daha birinci rekata henüz başlamışsa, iki rekatta mesela sabah namazı kılıyorsa, e, bu durumda hemen o namazı bozup cemaate uyması uygundur. Eğer birinci rekata kılmış, ikinci rekata başlamışsa, ...henüz secdesini yapmamışsa yine namazını bozup cemaate uyması gerekir. Ama secdesini yapmışsa artık o namazını tamamlamış olması gerekir. Diğer namazlarsa öğle namazı, ikindi namaz gibi namazlarsa... ...bu durumda eğer ilk rekatı kılıyorsa yine namazını bozup cemaate uyması gerekir. Eğer bir rekatı kılmışsa buna bir rekat daha ekleyip dört rekatli bir namaz kılıyorsa... Buna bir rekat daha ekleyip yine namazını bozup cemaat sevabı elde etmek için imama uyması gerekir. Ee, ama eğer iki rekatı kılmış, üçüncü rekatının da secdesini yapmışsa artık o namazını tamamlar. Ee, yani üç, sırf dördüncü rekat için cemaate uyması e, gerekmez. Namazını farz olarak tamamlamış e, olur. Evet, e, böylece... ...yanında namaza başlayan bir cemaat başlamışsa... münferit kişinin nasıl davranması gerektiğiyle ilgili de... ...kısaca bu bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Peki, şöyle bir soru da akla gelebilir. Biz ister tek başımıza namaz kılıyoruz... ...ya da isterse cemaatle namaz kılıyoruz. Acaba namazımızı bozmamız caiz midir? Normal şekilde namazlarımızı bozamayız. Ama bazen öyle zaruretler söz konusu olabilir ki namazı bozmamız e, kaçınılmaz hale gelmiş olabilir. Bu durumlarda da, yani illaki namaza devam etmek, belki daha büyük e, telafisi de imkansız olan bazı zararlara e, yol aç açabilir. Dinimiz kolaylık dinidir. Tabi Allah, e, namaz kılmak Allah hakkıdır. Ama bazı durumlarda Allah e, kolaylık diler. Yani dinde kolaylık çok önemlidir. Allah bizim için zorluk değil, kolaylık e, dilemektedir. Dolayısıyla, bazı durumlarda namazlarımızı bozmamıza da cevaz verilmiştir. Gerek kendimizle ilgili gerek bir başkasıyla ilgili can ve mal güvenliğini tehdit eden buna yönelik bazı tehlikeler söz konusu ise ve bu konuda da bizden bir çağrı bir yardım söz konusu ise bu durumda namazımızı bozabiliriz. Mesela ne gibi olabilir? Mesela biz namaz kılıyoruz. Bir kişinin malına veya canına yönelik bir saldırının yapıldığını görüyoruz. Hem kendimiz görüyoruz ya da bu konuda bize bir indat çağrısının, bir çağrının olduğunu görüyoruz. İşte bu durumda namazımızı bozup ona koşmamız gerekir. Namazımızı bozmamız da bu anlamda bir sakınca söz konusu değildir. Belki bayanlarla ilgili yani fıkıh eserlerimizde bir incelikten söz edilir. Ee, i̇sraf da e, çok önemli olduğu için, israf yasağı da çok önemli olduğu için hani bir kadının yani önemli bir yemeği taşıyorsa ya da çocuğu çok fazla derecede, aşırı derecede ağlayıp sızlıyorsa, bir sıkıntısı varsa ya da hani çocuğu çocuğun ilgili bir tehlike söz konusu ise ki bu birinci madde ile ilgili de olabilir. Bu durumlarda da yine namazı bozmakta bir beis, bir sakınca e, yoktur. Az önce söylediğim gibi bir kişinin, ee, önemli bir malının çalınması ya da ona bir zarar verilmesini görüyorsa bu kendi malı da olabilir bir başkasının malı da olabilir. Ya da diyelim ki bir görme engelli var. Onun namaz kılarken bir yerden düşeceğini, düşmek üzere olduğunu ya da bir çukura düşeceğini fark etmişse bu durumlarda ha, aman aman ben namazıma devam edeyim o ne olursa olsun diyemez. Bu durumda hemen namazını bırakıp bu tür kişilerin yardımına koşması gerekir. Bu şekilde namazını bozması bir günahta teşkil etmez. Benzer bir durum, her, her günümüzde çok daha önem taşıyan bir durumdur. O da işte sağlık personeli var. Diyelim ki işte hasta ile ilgileniyor. Ama o anda çok acil bir çağrı oldu. İşte gerek yoğun bakımlarda gerekse acilde bir hastanın müdahale edilmesi gereken bir hastanın olduğu ortaya çıktı. E, i̇ster doktor olsun, ister diğer hemşire ve benzerleri sağlık e, personeli bulunsun. Yani bu kişilerin de hemen derhal namazlarını bırakıp farz bile olmuş olsa, e, bu kişilerin sağlık yardımına koşmaları gerekir. Yani bu şekilde namazlarını ertelemeleri, e, yani vakit içerisinde kılabilirlerse kılabilirler, kılamamış bile e, olsalar, kılamayacak durumda bile ol, olsalar, bu şekilde namazları ertelemelerinde bir sakınca söz konusu değildir. Ya yani Bu incelikleri de kısaca sizlerle paylaşarak bu konuyu da bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki bölümlerimizde inşallah yine cemaatte kılınan çok önemli bir farz namazla, cuma namazıyla fıkhi bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde bu konularla birlikte sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla ve afiyet içerisinde kalın.